Evet hocam çokça gelen sorulardan bir tanesi bu. İnterneti ortak kullanıyoruz. Evet Diyorlar. bir müessese düşünün. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bir internet anlaşması yapmış falanca kuruluşla diyelim. Anlaşmada ne diyor? Ben şu kadar elemanım var. Bu elemanlarım efendim mevcut binada yahut başka yerlerde bundan istifade edecekler diye bir anlaşma yapıyor. Şu kadar eleman dediniz bu ona göre anlaşma yaptınız yahut müessese olarak anlaşıyorsunuz. Müessese o anlaşmanın gereği olan şekliyle interneti kullanabilir. Ancak evlerde yapılan anlaşmalarda kanaatımca o şirket ne diyor? Sadece bu evde kullanılmak kaydıyla diyorsa ve siz buna imza atmış iseniz ancak o evde kullanılması halinde caiz olur. Ancak anlaşmada siz ve bir komşunuz da kullanabilir gibi bir madde söz konusu ise hı hı. o zaman komşunuz bundan istifade edebilir. Demek ki burada bir işin caiz olup olmaması şirketle yaptığınız anlaşmaya bağlıdır. Anlaşmada bu internet sadece ev içinde kullanılacak deniyorsa siz 50 kişi 20 kişi 10 kişi bunu kullanabilirsiniz bunda sakınca yok. Ama evin dışından mesela oraya şifrenizi vermek suretiyle kullandırırsanız bu takdirde anlaşmaya, sözleşmeye mugayir aykırı hareket etmiş olursunuz ki bu caiz olmaz. Yani hocam burada şöyle bir soru akla gelebilir. Yani kişi kendi hakkından feragat edip bunu kullandırtamaz mı? Hani belli bir kota vardır mesela onda. Kendi kotasından feragat edip onu kullanmasına izin veriyor ise yani hakkı kime verdiği önemlidir Hak e, size o hakkı verdi hangi şartla verdiyse ona göre kullanacaksınız hmm. yani size o hakkı veriyor ama Şart e, şu şartlarda yani. kullanacaksınız diyorsa e, o şan, ona ittiba etmeniz ona uymanız icap eder ha siz tamam. kullanabilirsiniz başkalarına da kullandırtabilirsiniz evin dışında deniyorsa anlaşmada Evet. O zaman sıkıntı olmaz. Demek ki yapacağınız anlaşma neyse ona uyuyacaksınız.